Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun.